Felsefe biraz evvel dediğim gibi bizim kültürümüze biraz yabancı bir kavram. Ancak e, tarihsel süreçlere baktığımız zaman, toplumların tarihsel süreçlerine baktığımız zaman felsefenin belirli kültürel e, özelliğe sahip toplumlara çok önemli bir işleyişinin olduğunu görüyoruz. Şimdi felsefe deyince tabii ilk hafta gelecek olan gelen şeylerin başında hani spekülatif hani deyimeyen değilse boşa konuşma gibi vakti bol insanların yaptığı konuşma gibi anlaşılıyor. Fakat aslına bakarsanız felsefenin e, 3000 yıla yakın bir geçmişi var. 3000 yıla yakın bir geçmişi içerisinde hep aynı soruları sorması ve eee cevaplandıramayacağını bile bile aynı şeylerle uğraşması pek mantıklı gelmiyor. E gerçekten de e, her toplumun kendine has bir felsefe yapma tarzı felsefe anlayışı var. Yalnız e, bu felsefe anlayışı bazı toplumlarda daha profesyonelce yani daha rafine bir şekilde, öyle söyleyeyim profesyonelce doğru bir kelime değil, daha rafine bir şekilde ve toplumun e, gelişimine, toplumun değişimine toplumdaki olaylara daha yoğun katkısı olacak şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla felsefenin bu toplumsal işleri onu tarih boyunca, yani 3000 yıl boyunca varlığını sürdürmesine sebep olmuş. Gerçekten de felsefenin ilk akla geldiği biçimiyle bir spekülatif tarafı var. Yani havalarda uçan bir tarafı var. Fakat aslına bakarsanız felsefe Günlük yaşamın ta kendisi. Günlük yaşamın ta içinde bulunan e, bir özellik. Dolayısıyla felsefeyi e, ya biz fark etmeden kendi yaşantımızda kullanırız ya da bunu bilinçli olarak kullanabiliriz. Şimdi az her toplumda bir felsefeyle karşılaşıyoruz. E, yani belirli bir e, ekonomik sosyal e, dokuya sahip bir toplum mutlaka bir felsefe anlayışına sahip oluyor. Bunun için e, her toplumda bir felsefe anlayışı vardır diyebiliriz. Fakat e, bizim içinde bulunduğumuz e, kültür çevresinin sahip olduğu felsefenin diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği var. O da bu felsefenin aynı bir sorun, aynı bir sorun, aynı bir problem karşısında farklı cevaplar verebilmesi. Yani bir Hint felsefesi de var. Bir Çin felsefesi de Mayalarında bir felsefesi var. Fakat bu felsefeler e, aynı soruyu daha ayrıntıya girerek cevaplandırmak. Ona karşıt, onunla çelişik sorular aramak şeklinde değil. Yalnızca bu e, verilen cevapları daha derinleştirmek biçiminde üç aşağı beş yukarı geçtiğini görüyoruz. Tabii böyle olunca, böyle olunca Batı dünyasındaki felsefenin işleri toplumsal genişime çok önemli katkıda bulunmuş oluyor. Bunun en tipik örneğini bir antik çağda görüyoruz, daha sonra orta çağda görüyoruz, daha sonra aydınlanma çağında görüyoruz ve daha sonra yüzümüzde görüyoruz. Yani orta çağın bir anda tabi asırlar boyundan geçen bir süreç içerisinde, orta çağ Hristiyan dönemi demek lazım. Bir anda e, şeye ulaşması, e, aydınlanma çağını biçimlemesi bu felsefenin e, rolü, felsefenin etkisi sayesinde olmuş. Yani kısaca felsefeyi e, hiçbir şekilde herhangi bir alan gibi düşünmemek e, onun toplumsal işlerini e, çok iyi fark etmek lazım. E, sizler bu toplumun temel kurucu, yapıcı unsurları olarak bunun bilincinde olmanız sokma çok şey katacaktır. Hiç şundan kuşku duymayın ki ben tek başıma ne yaparım? E, tarihi yazanlar toplumlar ve o toplumların bireyleri oluyor. E, bakış açınızın sağlıklı olması felsefede olabilmesinde felsefede çok büyük bir yer tutuyor. Şimdi bu genel bilgiden sonra enformasyon kavramı üzerinde biraz kabaca durmak istiyorum. Şimdi enformasyon bizim anladığınız manada sizin anladığınızdan farklı. Çünkü biz enformasyon denildiği zaman daha farklı bir özellik düşünüyoruz. Yani sizin enformasyon dediğiniz şey yerleri bakımından çok farklı. Sizin enformasyon dediğiniz şey bu kutuların içerisinde tuşların altında ve onlarla yapılan bir işlem gibi düşünülebilir. Bizim enformasyon dediğimiz şey ise insanla nesne arasındaki iletişimin dili gibi de düşünebiliriz. Yani biz enformasyonu bilgiden ayırmak gerekir. Enformasyonu bilgiden farklı bir yere koymak gerekir. Bilgi daha ziyade enformasyonun işlenmiş, biraz daha onu dönüştürülmüş hali enformasyon olarak daha ziyade biz alınan pasif olarak bizim aldığımız e, verileri düşünebiliriz. Yani e, duyu verileri mesela birer enformasyondur. Bu sizin yaptığınızda bir benzetme yaparsak e, tuşa bastığınız zaman bilgisayarın klavyesine siz e, hardware'e bir enformasyon gönderirsiniz o hardware, sahip olduğu softwarele ile onu işler. İşte orada artık bir bilgi söz konusu. Yani bir metafor yaparak söylüyorum. Bizde de enformasyon dediğimiz zaman duyuları alırız. Bu duyular işte retinadan geçer. Sinir yoluyla beyni ulaştırır. Bunlar hala bir enformasyon gibi düşünülebilir. Fakat beyin bunları e, işlemek suretiyle e, bilgi dediğimiz olay ortaya çıkar. Evet. Bu sizin kullandığınız enformasyon da bir mantıkçının, Shannon'un 1940 50'li 50 yıllarda kullandığı bir kavram. Daha sonra enformasyon yani orada söylenen mesela ben şimdi konuşuyorum bu konuşmam size e, ses dalgaları vasıtası loji ve siz bunu kendi kodlarınızla algılıyorsunuz. Şimdi bu geçişte bir takım hataların olabileceği neyse ayrıca girelim. Sizler bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Şimdi ben e, bu informaçãola bilgi arasındaki işlemi birazcık e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi hiç kuşkusuz e, bizim bilgilerimizin temel kaynağı, öyle bir çok oturur. Temel kaynağı e, duyumlar diye düşünürüz. Gerçekten de e, dış dünyanın varlığı da dahil olmak üzere dış dünyanın e, özelliklerini veren temel kaynak duyumlardır. Duyu verileridir. Yani beş duyumuzu almış olduğumuz verilerdir. Bunları kabaca bir informasyon gibi düşünebiliriz. Şimdi iki şey söyleyeyim. Bilgi ve var, varlığı derim. yani ben gözümü kapatsam buna dokunsam bunun varlığını alırım. Varlık duygusunu hissederim. Ama gördüğüm zaman buna sandalyedir. Bu ikisi farklı bir informasyon farklı bir bilgi olarak düşünebilir. Duyuların, duyu verilerini benim bilgimi oluşturmada çok temel, kondomantel esaslı bir rolü olduğu ortada. Ve insan ilk bakışta duyuların bilgimizin kaynağını oluşturan temel çıkış noktası olduğunu düşünebilir. Yani şöyle diyebiliriz. Bizim bilgilerimiz zihnimizin duyumlar vasıtasıyla işlenmiş halidir. Yani biraz evrak önleme geri dönersek, tuşa bastığınız zaman e, tuşlar diyelim artık. Tuşlara bastığınız zaman e, bilgisayarın beynine giden bu tırnakçası, enformasyon veya uyarı bilgisayarın beyninde ne varsa ona bağlı olarak işlenir. Dolayısıyla e, e, duyumlar bir, e, beyindeki veya bilgisayarın hafızasındaki veya beyindeki e, işlemleri tamamen pasif olarak almak durumundadır. Yani dolayısıyla bu benzetmene hareket söylersek, biz bilgiyi, yani bu bilgisayardır dediğimde, bu simittir dediğimde, bu çaydır dediğimde ileri sürmüş olduğum bu bilgiyi hemen de duyumlara bağlı olarak aldığımı, duyumlar aracılığıyla e, kurguladığımı e, düşünürüz. Beyinin e, şeyden, bilgisayardan da farkı, beyin burada biraz daha aktif, daha etken, ama bilgisayar biraz daha pasif konumda. Çünkü donanım nasıl yazılmışsa, nasıl ona bir program hikmetmişse onun dışında bir şey verir. Ama beyin öyle değil. Şimdi burada temel bir sorunla karşılaşıyoruz. Acaba beynin bu işledikleri gerçekten duyumların dışında bir özelliğe sahip değil mi? Yani beyin duyumlardan aldığını ne derecede üzerine bir şey koyuyor? Hatta bunu biraz daha ilerleye, ileriye götürüp şöyle de söyleyebiliriz. Acaba gerçekten beyin duyumlardan aldığını mı işliyor? Hatta biraz daha ileriye getirip şöyle diyebiliriz. Acaba beyin e, duyumlardan aldığını aracı olarak işlemese de takım bilgilere sahip mi? Şimdi bu birazcık gereksiz bir soru gibi gelebilir. Yani Neden? Çünkü ya işte, duyumlar var. Simitse simit diyorum. Yani burada ne yapabilirim? Fakat aslına bakarsanız şunu fizyoloji açısından, nöroloji açısından veya bir başka loji olan sonunda bilgi sistemi açısından şunu söyleyebiliriz. Aslında duyumlar kendilerine eşlik eden bir bilgi yoksa bu bilgi teori olabilir, bu bilgi kabul olabilir, bu bilgi Ön varsayım oluyor. ne olursa olsun duyumlara eşlik eden bir bilgi yoksa o duyumlar bir anlam taşımıyorlar. Hatta duyumlar bize bir bilgi vermiş olsa diye bilgi istemek bilgi vermiş olsa bile yine de anlam taşımıyorlar. Basit bir örnek, şimdi karda giderken birisinin kayıp düştüğünü farz edelim. Ne yaparız? Güleriz, değil mi? Peki niye güleriz? Hiç bunu düşündünüz mü? Ben bilmiyorum niye güleriz. Bakın bize ait olan, yani hani simidin neden yapıldığını bilmeyebilirim. Çünkü simidi yapmıyorum, sinirci değilim. Ama benim yaptığım bir olay var. Birisi düştüğü zaman gülüyorum. Şimdi niye güleriz diye sorsak niye oldu bilmiyoruz. Yani bir şey söyleyebiliriz ama bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Dikkat ederseniz duyum var. Bir ona bağlı olarak gerçekleşen süreç var onun bilgisi bize ait ama bunun bilgisinin bize ait olmasına rağmen bu olaya yani duyumlardan aldığımız bu olaya bir anlam veremiyoruz. Daha başka basit bir örnek söyleyeyim. Şimdi bu saat de, nedir desem saat derseniz ama hiç hayatınızda saat görmemiş olsaydınız bu gördüğünüz nesneye saat diyemezdiniz. Eğer e, Amerika, Güney Amerika'dan veya başka Afrika'dan bir kabileden gelmiş olsaydık mi? Buna saat, telefon veya e, kayıt cihazı diyemezdik. Demek ki duyumlar e, enformasyon taşıma aracı olmasına karşılık, tam burada şimdi enformasyonun tam karşılığı oldu, enformasyon taşıma aracı olmasına karşılık bilgi üretmeye doğrudan sebep olmuyorlar. Bilginin oluşumu başka bir takım mekanizmaların işin içine girmesiyle gerçekleşiyor. Şimdi eee Duyumcu felsefe, bütün e, felsefe adına yapılan çalışmaların hepsinde karşında çıkar. Yani Hint dünyasında duyumcular var, Çin dünyasındaki filozoflar da duyumculuk, İslam dünyasında, Hristiyan dünyasında. Ancak duyumculuk felsefesinin duyumların e, temel bir felsefi çıkış noktası olarak alınması, en geniş biçimde alınması yeni çağda pardon ee, Yeni çağ dönemlerinde diyebiliriz. Karşımıza çıkıyor. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi e, Newton sisteminin getirmiş olduğu yeni anlayış, yeni konsept, yeni paradigma. Ama esas e, e, İskoç aydınlanması ciltiyozoflarıyla e, bu duyumcu felsefe çok ağırlıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunların başında da Locke, Berkeley, Hume gibi filozoflar geliyor. Bu adına andığım üç filozof bazı düşüncesinin dönüşümünü yani orta çağdan şeye geçişin aydınlanmanın başlangıcını oluşturan çok temel düşünürler. Şimdi bunların felsefelerine baktığımız zaman en tipik olanlardan bir tanesi ve ilk e, bir tanesi lok. Lok'un belki bir yerlerde karşılaşmışsınızdır. Ünlü bir deyişi var. Pardon. Tabula raza diye bir deyim var. Yani boş bir levha. Zihni e, lok boş bir levha olarak algılar. Zihin onun için boş bir levhadır. Yani şunu demek istiyor. Zihinde duyumlarla verilmemiş olan hiçbir şey yoktur. Biraz tersini söylersek zihinde olan her şey duyumlardan gelir. Yani biraz evvel söylediğime biraz ters bir şey söylemiş Yani ben biraz evvel dedim ki duyumlar kendine eşlik bir bilgi yoksa e, tabii Locke bunu nasıl söylüyor? Locke bunu söylerken işte duyumlardan izlenim alıyoruz, zihnimiz bunları işliyor, bilgi oluşturuyor, bilgi tekrar duyumlarla test ediyor vesaire vs. Vesaire. Bu tersefeyde e, duyumcu filozofların duyucu felsefelerin temellendirmeleri kullandıkları e, açıklamalardan bir tane. Ancak burada e, yeri gelmişken felsefenin işlevi ile ilgili bir noktaya işaret etmek, kritik etmek istiyorum. Bu dönemler tarihe baktığınız zaman e, İngiltere ve Avrupa'da e, son derece katı e, dogmatik taasulun gerçekleştiği yer aldığı dönemler. Pekin çok e, krallar, ondan sonra işte prensler cadı avı konusunda e, bir takım kitaplar yazıyorlar. Yani cadı avının yoğun olarak yaşandığı bir dönem. E, i̇nsanlar birbirlerini işte biliyorsunuz ateşe atılıp yakılıyordu büyücüler, cadılar o dönemlerde. Hatta bir tane daha sonra İngiltere'de e, kral olduğumu hatırlayamıyorum ama bir prens çok iddialı kitap yazıyor. Yani yaklaşık olarak kitabının başları cadınları tanıma bilimi gibi bir şey var. Yani yok da hani öyle bir şey. Şimdi bunun için söyledim. O dönem İskoç aydınlanmasının başladığı dönemde İngiltere'de çok yoğun bir e, bu yönde gelişmiş olan e, katı bir dogmatizm var. Şimdi Locke ve digerleri açık olarak şunu anlatmaya çalışıyorlar. Ki, hatta açık olarak da yazıyorlar. E, bu tip e, tansuk bizim sonradan elde edildiğimiz bilgiler. Şimdi her şey duyumlardan ibarettir de derseniz bunun karşısına, çünkü cadı ne diyecek? Yani cadı ona çıkmış. Bunun savunan birisi ne diyecek? Bu bendeki bilgi çünkü bir adamın, bir insanın, bir kadının cadı olduğunu, adam cadı olmuyor galiba. E, bir e, kişinin cadı olduğunu duyumlarla alamazsın. Yani sende kabul edilmiş olan bir bilginin olması lazım. Peki bu bilgi nedir? İşte bir rezervasyonun söylediğim tarzda bir bilgi olması lazım. Eğer Eğer şey yaparsanız, duyumları temele koyan bir bilgi sistemi, bir epistemolojik kurgularsanız, gördüğünüz gibi burada toplumsal bir soruna cevap vermek durumunda kalıyorsunuz. Gerçekten de Locke dahil olmak üzere bu düşünürlerin bu tip bir, bu tip toplumda yaşadıkları bir kaybıya felsefi bir çözüm arama denemesi var. Şimdi duyunculuk görüldüğü gibi, yani informasyondan kalktık duyumlara geldik. Şimdi duyumların bizim üzerimizde bilgi oluşturmada da yeterli olup olmadığı veya bilginin açıklanmasında duyumların tek başına e, yeterli olamayacağını düşünce tarihinde bir çığır açarak bize gösteren düşünür Platon. Platon tabi çok e, şey bir düşünür yani e, çağdaş düşünürlerden Whitehead'in deyildiğiyle bütün felsefe tarihi Platon'un düşünen dipnottan ibarettir diyor. Platon gerçekten bir şey Platon'un e, bir sözü var hepiniz bildiğiniz gibi idea. Her şey ideallerden ibarettir diyor. Şimdi ideanın olduğu üzerinde duracağım. Platon'un idealardan ibarettir dediği şey aslına bakarsanız yine günlük yaşam içerisinde günlük yaşama ilişkin bir şey. Ama ideaların bir başka özelliğini daha dikkat çekmek istiyorum öncelikle. Platon bize bir şey gösteriyor. Diyor ki burada nesneler var. Bu nesnelerden duyumlar yoluyla sen birey olarak bir şey alıyorsun. Ve diyorsun ki normal olarak bu duyumlardan gelen bir bilgi, ben de e, enformasyon duyumlar, ben de bir bilgi oluşturuyorum. Platon'un bize gösterdiği bir şey var. Diyor ki bu e, nesneyle duyumlar yoluyla sana gelen bu enformasyon arasında bir ikinci dünya kabul etmek zorunda. Platon bize bunu gösteriyor. Bu ikinci dünya Platon idealar dünyası. Yani Platon'un dediği şey şu. Fizik dünya var. Bu fizik dünya dışında bundan farklı olarak bir başka dünya daha var. Platon buna ideal diyor. Siz isterseniz ideal değil, isterseniz başka bir şey değil. İşte Whitehead'in söylediği de bu burada karşımıza çıkıyor. Artık bu ideallerle hesaplaşmadan hiçbir düşünür fizik nesneler üzerinde bir bilgi ortaya koyma şansına sahip değil bunun için değil. Ee, bunu biraz ayrıntıya girmeden söyleyelim. Şimdi ideal ne? Onu biraz ele alalım. Ideal nedir diye sorsam idealizm, veya ideallar, idealist kimse falan diye kelimelerden e, hareket ederek aklınızda bir şeyler çağrışabilir. Kelime çağrışımı yapabilir. Ama aslına bakarsanız Platon her şey idealdan ibaret derken çok basit bir şey söylüyor. Ne dediğini bu kelimenin sözlük karşına bakarak da bulabiliriz. Sözlükte Platon'un ideya kelimesinin sözlük karşılığı form, görülmüş, biçim demektir. Yani bu durumda mesela size ben ne görüyorsunuz desem ne görüyorsunuz? Telefon görüyorsunuz diyeceksiniz. Ama şimdi Platon diyecek ki ben size ne görüyorsunuz diye sordum. Gördüğünüz şeyin adı ne diye sormadım. Ne görüyorsunuz? Şimdi soruyu böyle değiştirirsek. Siz fizik nesneler dünyasında bir şey görüyorsunuz tek bir şey. O da form. Yani geometrik şekiller görüyorsunuz. Üçgen görüyorsunuz, kare görüyorsunuz. Ha bir de renk görüyorsunuz. Ama renk tabii bana bağlı, koşullara bağlı bir şey. Yani ben buranın ışığını mor yapsam her şey bambaşka olacak. Ben e, akışkan bir ortamda olsa, olsam çapı taşları hiç böyle sivri bir şey olmayacak. Hep başka şeyler olacak. Dolayısıyla, e, pardon renkler hep değişecek. Yani dolayısıyla Fizik dünyada, fizik nesne olarak benim alabileceğim bir tek şey var. Benim nesnelerde olduğuna, var olduğuna, ileri söyleyeceğim bir tek şey var. O da form. Yani Platon her şey formdan ibaret ediyor. Aslında söylüyor. çok basit bir şey. Her şey formdan ibaret. Tekrar söylüyorum. Platon e, benim çok basitleştirerek söylediklerimin dışında bir sürü bir şey daha söylüyor ama ben bir noktayı basitleştirerek anlatmak için söylüyorum. Dolayısıyla şimdi burada Peki form nereden kaynaklanıyor? Bunu sorabiliriz. Şimdi form mesela üçgen. <Gülüyor> Şurada anlaştık sanıyorum. Her şey ideadan ibaret ederken her şey formdan ibaret. Peki form nerede? Mesela form olan üçgen var. Bu geometrik şekiller. Daire var. Yamuk var. Ondan sonra beşgen var. poligon. içine bir sürü bir şeyler var. Peki ben şimdi buraya bir üçgen çizsem, bir başka üçgen daha çizsem. Bir başka üçgen daha çizsem hangisi üçgen, hangisi üçgen benzemiyor. Yerdeki bütün üçgenleri silsem gene üçgenler o yüzden Peki nerede bu asıl üçgen? Nerede? Benim kafamda, benim kafamda nerede açsam içini kafanın içine birer üçgen bulamam. Birazdan diyecek ki ha bak işte bu üçgen ideal olarak senin kafanın dışında bir yerde. Peki nasıl olur böyle? Platon bir benzetme yapıyor. Diyor ki bizler bir mağarada, sırtı mağaraya dönük olarak oturan ölümlüleriz. Ee, gördüğümüz mağaranın duvarıdır. Dışarıda yanan bir ateş var, bir şeyler var ki buna Platon asıl var olan dünyası bir idealar dünyası diyor. Oradan vuran ışığın gölgesi, ideaların duvardaki yansısıdır. Yani Peki. benim burada çizdiğim üçgen demek ki bu mağaranın duvarındaki üçgen. Şimdi ben e, simit yedim. Çok güzel bir simit. Karaköy'de e, simit var ama simidi daha güzel diyelim. Peki hangi simit? Hepsi simit. Peki hepsini kavrayırsak simit nerede? Yani ben e, simit dediğim kavramı, nesneyi yalnızca formalar değil dikkat ederseniz ideal bir simitten yani simitten bahsedebilmek için bir ideal simit kavramından söz etmek zorundayım. Çünkü görünüş evet. alemi değişiyor farklılaşıyor ve sabit olmayan tabi özelliklere sahip. Peki bunların bir aslının olması lazım. Matematikte olduğu gibi. Veya diyelim ki şimdi müzik dinliyoruz. Nedir? dedi Müzik benarmenin birisi. Dedim ki bu Beethoven'ın dokuzuncu senfonisi. Peki Beethoven'ın dokuzuncu senfonisi nerede? Kapattım radyoyu. Orkestranın botalarında. Botaları attım. Nerede? Başka bir yerde. Peki nereden geldi bu? E, Beethoven bunu ortaya koydu. Nasıl koydu ortaya? Yani neredeydi bu? İşte Platon diyecek ki bu idealar dünyasında var olan bir takım şeyler Plato, e, Beethoven bunu keşfetti. Yetenekleriyle keşfetti. Yani bu genlerimizdeki yazılı şifreler gibi beynimiz bir şeyleri keşfediliyor. E, dolayısıyla şimdi burada sizin e, Fizik dünyayı dikkat ederseniz anlamak için Platon bir şeyden bahsediyor. İdeyalar dünyası. İşte, İdeyalar dünyası Platon'dan sonra filozofların hep üzerine tartıştığı bir konu. Birisi diyecek ki bu idealar fenomen diyecek. Bir tanesi diyecek ki bu idealar aslında nesneler ben ve dışında değil. Bu idealar benim kafamda. Mesela Hegel var gibi çocuklar. Bir tanesi diyecek ki bu idealar aslına bakarsanız sözden ibaret. Onlar fizik nesnelerin gerçeklikleri diyecek. Bunlar materyalistler olacak. Böylece ne? Bu konuda boş olarak geçecek. Şimdi görüldüğü gibi bizim enformasyon dediğimiz yere şey, tekrar dönersek e, tek başına fizik nesnelerden aldığı bir informasyondan eğer Platon'la ilgili sözlerimi dikkat alırsak sözletim olan Yani bir bakıma e, benim informasyonu bilgisayarın tuşundan bastığımda ortaya çıkan fiziksel varlık olarak düşünürsem bir tasarımın harf verinin, e, sos olması lazım. Peki bu nerede? Şimdi bunun nerede olduğunu ben bilmiyorum. İleride rastlamadım. Ama burada tabi sormak, sorgulamak e, bakın Platoncu bir anlayışın e, e, duyuncu bir filozof, duyuncu filozoflar tarafından belli bir kılığa sokulması aslına bakarsanız yalnızca Plato'nun döneminde ortaya çıkan bir felsefi sorunun tartışılmasından ibaret değil. Günlük yaşam, toplumsal yaşam, sosyal yaşam içerisine doğrudan böyle girmiş bir durumda. Yani e, burada sözümünün başında söylediğim gibi e, felsefenin işlevini felsefi spekülasyonlarla ibaret olarak düşünmemek lazım. Peki ne oluyor? Bu nasıl bir gelişim? Yani informasyon bilgi arasındaki bu değişim nasıl oluyor? Bunun e, en önemli dönüştüğü noktalardan bir tanesi e, Newton sistemine ortaya çıkan e, yapı. Bu e, Newton sistemine ortaya çıkan yapının özellikleri üzerinde durmayacağım. Yani sizi de uyutmak istemem. Onun için onu geçeceğim. Ama e, soru olursa veya bilgilerin e, seni de o konuda tabii ki kaynak belirtebilirim. Newton'la beraber ne değişti? Belki onun üzerinde kısaca durursak soruna biraz daha açık bir getirebiliriz. Newton'la beraber değişen şey oldu. Daha evvel fizik mesela dünyası değişen bilgilerimiz Aristoteles sistemi içerisinde anlamlandırılırken e, Newton'la doğrusu noktası oluşan bilimsel çalışmalar bize bir şey gösterdi. Dedi ki senin bir tane dilin var. Bu dil senin fizik nesneleri anlatmada kullanacağın bir dil. Bir bir matematik. Bir tekim e, şey e, Kopernik e, Kopernik miydi? Evet, diyor ki Galileo, pardon İsa Ciotolojisi'nin meseleyi hemen başlarda diyor ki evrenin dili matematik ve geometriyle yazılmıştır. Evrenin dilini anlamak, yani evrenle iletişime geçmek için bu deli bilmen lazım. Şimdi biz biraz evvel söylediğim gibi duyu organlarımızla fizik nesnenin bilgi elde ediyoruz. Peki bu güzel. Fakat fizikçi, bir bilim adamı size bir formül yazıyor. Bu formülün karşılığı bir nesne yok. İmajiner bir nesne. Hatta o kadar ki fizik sistemini kurarken o fizik sistem içerisine koyduğunuz bir takım kavramları hiç gereğe çıkarsınız. Bunun en basit örneği Newton sistemi. Newton sistemi taşıyıcı elemanlarından bir tanesi mutlak uzay ve mutlak zaman kavramıdır. Peki nerede mutlak uzay ve mutlak zaman? Yok. Yani onu göremezsiniz, algılayamazsınız. Bu bir tasarımdır. Hele bir fizikçileri bunu çok daha yoğun bir şekilde yapıyor. Yaptığı şey bir takım formüller yazıp işte en boyutlu geometriden bahsediyor en boyutlu geometri var mı? Bildiğimiz kadarıyla evren en fazla, dört boyutlu Ama size en boyutlu bir evren tasarımı matematiksel olarak sunduğuna göre, dil size ne yapıyor? Bir fizik nesne tasarımı sunuyor. Fizik nesne tasarımını bu dil aracılığıyla e, oluyorsunuz. oluyor. Tekrar biz informasyon ve bilgi arasındaki ilişkiler denersek, planonunu hazırlarsak, gördüğünüz gibi hiç de kolay bir şey değil bilginin duyumlardan oluştuğunu söylemek. O kadar karmaşık bir mekanizma var ki bu mekanizma içerisinde işte felsefenin gündemine gelen bilgi sorununa karşılaşıyor. Çünkü bu dönüşüm karşısında filozoflar yeni çağdan itibaren şunu sormaya başlamışlar. Bizim fizik dünyaya ilişkin iki temel bilgi kaynağımız var. Bir duyumlar bir aklımız. Çünkü matematiği aklımız kuruluyor. Platona sorarsanız matematik icat edilmez keşfedilir. Peki Platon Pardon. bir köleye tahsili, eğitimi olmayan bir köleye bir geometrik problemi çözdürür. Bunu çözdürmekteki amacı geometri bilgisinin insanın doğuştan getirdiği bir bilgi olduğunu ispatlamaktır. Şimdi matematiğin kökeni nedir bunu bilmiyoruz. Ancak matematiği biz duyumlardan hareket ederek kurmadığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben fizik dünya hakkında iki temel bilgiye sahibim. Bir duyumlar, iki e, aklımla kurguladığım matematik gibi bilgi, geometri de vesaire vesaire. Şimdi burada bilgi sorunuyla açık ve net bir şekilde karşılaşmış oluyoruz. Tabii bilgi sorununun arkasında biraz evvel söylediğim gibi toplumsal sorunlara girince duyuncular, duyuncu felsefe yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu evde içerisinde benim size sözde etmek istediğim dil ee, geliyor. Yani ile ilgili çalışmalar geliyor. ile ilgili çalışmalar benim uzun süre üzerinde durmuş oldum. Bir yana çevresiyle başlayan bir çalışma. Bunlar ne söylüyor? Doğru isterseniz buna da girmek istemiyorum. Benim bu konuda bir tane pozitivist versene diye çalışmam var. Yani orada belki yeryan şeyler bulabilirsiniz. Şimdi ee, burada size ben biraz daha evet bilinenler dışına çıkıp Bu konuda kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla biraz daha dikkatinizi ve sabrınızı rica etmek durumunda kalacağım. Zaten çok da fazla. 35. dakika olursa 45 dakika yüksülsen. Şimdi benim dil nasıl bizim bilgimizi düşünüyor? Biraz onun üzerine alalım. Eğer düşünüyor mu? Şimdi enformasyonun duyumlarla ve akılla ilgisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat bunu biz dil açısından düşünürsek nasıl bir e, yorum yapabiliriz? Şöyle diyebiliriz. E, benim bilgi anlamına söyleyebileceğim her şey, dil açısından bakarsan bir önermeyle dile getirdiğimdir. Çünkü bilgi önermeyle dile getirebildiğim bir özellikte olmak zorundadır. Ha ben böyle yaparım, hındarım, hındarım, kızarım, kaşımı çatarım, gözümü kaldırırım falan. Bu bir bilgidir, bu bir engormasyondur ama bu e, kültürel değere içeriye sahip olan bir özellikte iletişim kurmaktır. Yani bunda belli bir fazla bir değeri yoktur. Mesela birisinin sırtına vurduğum zaman, ben ölmüşün sırtına vurduğum zaman, aa bak hocam hani sevdi der ama e, değilim, başka bir kültürde. farklı anlamına gelebilir. Bizim dil açısından baktığımızda bilgi dediğimiz şey önerme seviyesine karşılığında çıkıyor. Mantıksal denetlenebilirlik özelliğine sahip bilgi önerme seviyesine karşılığında çıkıyor. Önerme ne? Önerme, özne ve yüklemden oluşan bir bağlaç ile bağlanan altın doğruluk değeri taşıyabilen birimler yani kalem beyazdır gibi öne var, yüklem var, bağlaç var yani fiil olabilir yürüyor gibi, yüzüyor gibi veyahut da işte e, varlık bildiren dır varlığı olabilir. İngilizce'de, Almanca'da, fransızdaki o iz, e, es vesaire, esim işte gibi farklı varlığı var. Demek ki bizim bilgi dediğimiz şey dil açısından bakarsak önermeyle dile getirilermiş. Şimdi bu noktada ben e, önermeyle dile getirilen bilginin ne olduğunu sorabilir. Önermeyle dile getiren bilginin ne olduğunu sorabiliriz. İşte burada ben kendi görüşümü size paylaşmak istiyorum. Ee, ne sorabilirim sorusuna gelirsek. Yani biz ne sorabiliriz diye sorsam size. Ne sorabiliriz? Ne öğrenebiliriz? Ne sormak isteyebiliriz? Bu konuda bir fikir falan var mı? Ne sorabiliriz? Sorabildiğiniz ne olabilir? daha ayrıntılı Yani istediğimiz için sorabiliriz. Merak ettiğimiz bir şeyi sorabiliriz. Yani hocam aklında hiçbir şey bilmediğim bir şeyi aklında bir tabii, sorabiliriz. Tabii soramayız. O öyle muhakkak ama yani sorabileceğimiz, araştırabileceğimiz şeylerin bir sınırı var mı? Evet. Yok gibi görünüyor. Yani istediğimiz şeyi sorabiliriz, araçlayabiliriz. Fakat hiç de öyle değil. Dilin bence bu noktada gözden kaçan çok ilginç bir özelliği var. Bizim sorabileceklerimiz e, soru edatı veya soru zartımı yine sınırlı. Onun dışında bir şey soramazsınız. Bunlardan iki ayrı bilgiyi şey düşünüyorum. Bir e, gözlemsel ve teorik. Ben ne sorabilirim? Ne, nerede, kim. Bundan bir takım şeyler türetebilirim. Yani kiminle geldin gibi hem insan yani bir person kişinin hem de Zaman ama ben e, emlik olarak hemen üç şey söyleyebiliyorum. Ne e, pardon e, nein bir özelliği var onu şimdi kenara bırakıyorum. Nerede nasıl emlik bir soru değil. Nerede ondan sonra e, e, ne, zaman, ne zaman ne zaman ve kim yani bu üç edat dışında bir şey soramam. Empirik olarak. Ne sorusunu sorabilirim ama ne sorusu aslında bakarsanız e, bu ikisine indirgenebilir. Yani ne görüyorsun? Gibi bir şey sor söyleyebilirim. Şimdi e, teorik bunlar pratik, e, e, empirik içerikli sorular. Demek ki ben nesnelerle ilgili olarak sorabilecekleri o kadar şey değil. Üç tane temel dayanak söyledi. Bir de benim Teorik olarak sorabileceklerim var. Yani e, ben nesneler dünyasında ile ilgili bilgi üretebilmek için bir empirik olan, yani başlangıçta duyumlara bağlı olarak tasarladığını söylediğim şeyler var. Bunlar duyumlara bağlı olarak sorabileceğimi 3 tane. Ama teorik olarak sorabileceklerim var. Bunlar da 3 tane. Bunlardan bir tanesi ne? İzincisi nasıl? Üçüncüsün için. Şimdi ne sorusu e, geleneksel felsefe sorusu. Yani felsefe ne sorusuyla başladığını söyleyebiliriz. What? İngilizce'deki what? Ne? Nedir? E, nedir sorusunun kendi başına bize verebileceği bir yöntem yok. Yani ne sorusuna cevap verebilmek için kullanabileceğiniz ne sorusunun spesifik olarak özelliği durumunda olan bir e, cevap yok. Ne sorusunu niçin ve nasıl sorusuyla cevaplandırabiliriz. İnsan nedir? Tabii ki diyebiliriz ki insan e, gülen bir varlıktır. Yani bu metaforik olarak e, veyahut da e, e, dinsel olarak tanımlayabiliriz. Yani Bekar nedir? Evlenmemiş kişidir. Yani nedir sorusunu burada fakat biz eğer e, ne sorusuna e, sistemli denetlenebilir, tutarlı bir cevap soru, e, cevap vermek istiyorsak niçin ve nasıl sorusunu sormamız lazım. Nasıl, niçin sorusu tarihsel olarak bizim son derece e, yakından ilgilendiren bir soru. Yani şöyle düşünelim. Temel sorulardan bir tanesi ölüm nedir sorusu. Ölüm nedir sorusunu dikkat ederseniz olarak diyebilirsiniz ki ölüm başka bir dünyaya gitmektir. Çok bir empirik bilgi vermiş olmuyorsunuz. Yani başka dünyaya nedir? Çünkü burada kelimelerin anlamlarıyla olmuyorsunuz. Yana çevresi düşünürleri ne sorusunu niçin sorusuna indirgemek ne sorusunu, niçin sorusu dışında bir başka soruyla cevaplandırılmasını adeta yasaklamak istemişler. Biraz daha anlandır. Şimdi niçinle nasıl sorulara geçersem biraz daha anlatabilirim. Ama buna karşılık mesela ölüm ne dedik? Şimdi ölüm ne sorusunu iki türlü tatmin edici cevapla soru çerçevesinde cevaplandırabiliriz neden ölürüz ve niçin ölürüz? Niçin ölürüz sorusu e, çok fazla anlamlı değil. Neden? Çünkü kafamdaki bir taş düşer, ölürüz veya bir kazaya kurban gideriz, ölürüz. Ama ölüm nedir sorusunun tam cevabını tatmin edici cevabını bulmak istiyorsak e, nasıl pardon, nasıl ölürüz, Şimdi, niçin ölürüz'e cevap vermek lazım. Niçin ölürüz? Kader böyle istediği için. Tanrılar böyle istediği için. Şimdi bu bizi e, teleolojik yani eleksel bir açıklamaya götürüyor. Organist bir açıklamaya götürüyor. Nitekim Aristoteles felsefesine baktığınız zaman e, yeni çağ e, Newton'a kadar süren bu felsefenin temelde uğraştığı soru hep e, niçin sorusudur. Evren niçin var. Taş niçin düşer? Ee, ne bileyim ben buna benzer sorular. E, Newton'la beraber bilim bize niçin sorusunu değil nasıl sorusunu sormayı öğretti. Taş nasıl düşer? Taş işte e, ağırlığıyla şu zamanda yani bir çelik. Şimdi biraz evvel söylediğim matematiksel doku, matematiksel yapı burada nasıl sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor bazı öyle sorular ne sorusu var ki burada bir tanesi bazılarının ikisini beraber dikkate almak lazım. Şimdi Newton açısından baktığımızda evrenin niçin var olduğunu sorarsanız evren buna hiçbir şekilde ilgilenmeyecektir. E, Newton bununla hiçbir şekilde ilgilenmeyecektir. Çünkü Newton sistemi içerisinde evrenin niçin var olduğuna ilişkin hiçbir cevap bulamaz. Ama Aristoteles sistemine sorarsanız Aristoteles sistemi evrenin hiç var olduğunu söyler. Buna karşılık Newton sistemi size evrenin nasıl var olduğunu söyler. Buraya kadar yeni bir şey söylemedim daha. Nasıl var olduğunu söyler. Nasıl vardır? Gravitasyon yasalarına göre işleyen bir evren olarak vardır. Biraz biz bazı sorunlarda, bazı problemlerde dediğim gibi birisini, bazen ikisini, diğerini, bazen ikisini beraber kullanmışız. Yani şimdi mesela evet, diyelim ki yakınızda bir yerde bir kriminal bir hadise oldu. Bir hırsızlık oldu veya bir cinayet oldu vesaire. Şimdi onu aydınlatmak isterseniz neye bakmanız lazım? Delilleri toplamanız lazım. Yani nasıl oldu? Değil mi? Yani hırsız geldi, kapıyı camdan mı açtı, anahtarla mı açtı, kırarak mı açtı? Çünkü bu sizi e, ne oldu sorusunun aydınlatmasına götürecektir. Ama aynı zamanda niçin yaptı sorusunu da adam e, kadını parası için öldürdü. Niçin öldürdü? Parası için evet. öldürdü yani. Amac? Telos erik ha parasını çaldıysa demek ki huzurluk amacıyla geldi. Demek ki bir yakını değil. Aralarında bir kan davası yok, bir şey yok. Dolayısıyla bilerseniz nedir olay sorusunun cevabını burada hem niçinle hem nasılla aydınlatmanız lazım. Ama buna karşılık ölüm nedir sorusunu nasıl ölür sorusuna bağlı olarak açıklamanın hiç manası yok. Yani size bir şey kalmaz. Çünkü nasıl ölür Yani işte birinci bir kafamıza taş düşer. Ölürüz veya özeliniz ölürüz. Her neyse. Ama mesela benim ortak bir arkadaşımız var eski. O böbreklerinden bir rahatsızlık geçirdi. Ben aynı gruptan bir arkadaştım. Hekim bir arkadaşım konuşurken. Ya dedim yani genç bir çocuk. Yani benim yaşımda. Dedim niçin oldu acaba? Ya dedi, şimdi, ne ne yapacaksın için? Niçin olmuşsa? Olmuş dedi. Yani bunu bilemezsin dedi. Nasıl olmuş? Yani böbreklerini yani onun çaresini bulabilmek için bunun e, şey yapmalı. Yani nasılın bir cevabını bulmak lazım. Şimdi göz doktoruna gittiğiniz zaman göz doktoru size gözünüzün görmeme sorununu açıklaması için e, niçin sorusunu sormaz. Niçin? E, gözün görmüyor. E, yaşlandığım için, kötü ışıkta okuduğum için mesela göz doktorunun cevabı değil. Göz doktorunun cevabı bu mekanizmanın nasıl olduğudur. Ama siz bir e, niçin göz, e, göz nedir diye sorarsanız yani bir hekim gözüyle bir tedavi amacıyla değil, gözün kendisini inceleme amacıyla sorarsanız o zaman e, bu iki soruyu neden sormadılar? Ama hekimseniz. kimseniz bir tek soru yedicekti. Ha, hekim değilsiniz, ne bileyim şahipsiniz, o zaman e, nasıl e, olduğuyla ilgili bir şey sormanıza gerek miyacaktı? Şimdi burada, e, burası da pek o kadar e, önemli ama benim burada size de paylaşmak istediğim çok da fazla ayrıntıya gitmeden için bir nokta var. O da e, bu teorik sorularda gerek için, gerek nasıl soruları da e, ortak bir mantıksal kanıptan etmek mümkün gibi görünüyor bence. O da e, koşullu önerme veya mantıkla karşılığı implikation yani içerme falan. yani P ise Q. P ise Q mantıkçı tarzı bunu sizler de e, şeylerde kullanıyorsunuz. Şimdi benim burada vurgulamak istediğim şey şu Öndeki sondaki diyelim. P ise Q'da P önceki, ön öndeki, Q'ye sondaki diyelim. İngilizce karşılığını sen alacaksın. Şimdi bu mekanizmanın yani e, niçin ve nasıl mekanizmasının kurulabilmesi için P'nin Q'yu içermesi lazım. P'nin bir varlık öngörmesi lazım. Bir varlık tasarımı öngörmesi lazım. Bu varlık tasarımı bir erek içerir. Yani şöyle düşünelim. Niçin geldin? Seni görmek için geldi Yani P ise Q. Şimdi Q'yu belirleyen görme isteği. Amaç erek, pelos P. P Amaç olarak, erek olarak telos içeriyor. Bu nasıl sorusuna cevap verirken de böyle, niçin sorusuna cevap verirken de mantıksal kalıbı böyle. Bizim mantıktaki bu P ise Q kullanacağımız bir başka kalıp yok. Dolayısıyla niçin sorusuna cevap verirken de P ise Q biçiminde bir cevap veriyoruz. Nasıl sorusuna cevap verirken de P ise Q biçiminde bir cevap veriyoruz. Ancak P'nin Varsaydığı ontolojik e, içerik e, diğer birbirinden farklı özellikler taşıyor. Bu e, konuda e, çok fazla entegrelersen tabii iş e, uzuyacak, bu çok fazla entegrelemek istemiyorum. Peki gözlem nasıl gerçekleşiyor? Çünkü her nasıl sorusunun e, ne nerede kim sorusuyla eşleşmesi lazım. Şimdi bunun mantıktaki ve e, felsefedeki bir karşılığı kavram var. E, e, şahıs zamirleri, biraz tekniklerinde indeks etrafı bir şeyler var. Şimdi sizin bilgisayar diliniz matematik dilinden farklı olarak konuşma dilinden bir noktada ayrılır. O da bizim konuşma dilindeki kullandığımız bir temel kavramlar var ki günlük olmayan bir dilde karşılıkları yok. Bunlar kullanıcıya bağlı olarak anlam taşırlar. Yani telefonla konuşurken mesela neredesin buradayım. Yani orası neresi. Pin bulunduğum yer. Yani. Bu işte e, teknik tek deyimi indexical denilen bir kavramdır. Bu e, kullanan kişiye bağlı olarak anlam taşıyan, bağlı kazanan kavramlardır. Şimdi bunlar gözlemlere anlam kazandırırlar. Bunların konuşma dili dışında formal dillerde karşılığı yok. Ne geometride var, ne matematikte var. Mantıkta yarısı var. Çünkü mantıkta tekillik hem kişi olmakla hem de tek nesne olmakla. Yani bir kalem dediğim zaman yani benim kalem dediğim zaman onu kişiselleştirmiş oluyor. Bir kalem dediğim zaman tekilleştirmiş oluyor. Bu mantıkta değişken ve sabitle de anlatılabiliyor bu yüzden bana öyle geliyor ki matematiği mantıkla temellendirmek mümkün oluyor. Tabi ayrısına girmiyorum. Matematiği mantıkla nasıl yaptığı gibi set teorisi temellendirilebilmesinin sebebi aslında bence bu. Ama burada önemli olan bir nokta. Bu e, aradaki kalan mantığın mantığın arada kalmasının bir sonucu olarak e, biz e, gözlemle yani e, nerede nasıl, e, niçin, pardon nerede ve ne zaman sorularını e, şeyle dönüştürebiliyoruz. Çünkü bunların da dayandığı mantıksal kalıp t ise q. Dolayısıyla q gözleme işaret edebildiği gibi çünkü mantıksal bir terim olarak nesne işaret ediliyor. Aynı zamanda e, arkasında bir telos barındırabiliyor. Şimdi e, tekrar şeye dönersek informasyondan bilgiye dönersek biz bu kalıbı nasıl kurguladığımızı sorabiliriz. Şimdi bu kalıbın nasıl kurgulandığını, e, niçin kurgulandığını soramıyoruz. Niçin kurgulandığını sor, sorarsak cevaplar çeşitli oluyor. Burada bir biraz evet, söyle, e, yalnızken söylemiyi unuttum bir nokta var. Niçin sorusunun cevabı tek olmuyor. Ama nasıl sorusunun genellikle cevabı tek oluyor. Mesela e, şuradan baktığımızda aşağıdaki arabanın hareketlerini düşünelim niçin hareket ettik sorusunu sorarsak Vallahi adamın veya kadının kocası gel çabuk birke dedi. O da fırladı gitti. Onun için hareket etti. Niçin hareket etti? Cevap. Niçin hareket etti? Valla kadın veya adam arabaya bindiği için hareket etti. Bilmesin hareket etmezdi. Niçin hareket etti? Kontağa çevirdiği için hareket etti. Niçin hareket etti? Tekerlekler döndüğü için hareket etti. Niçin hareket etti? E, motor çalıştığı için hareket etti. Bakın bir sürü cevap verebilirsiniz. Niçinin, çünkü amaç bizim o nesneye yüklememize bağlı. Yani niçin sorusu eğer biraz evvel söylediğim bilginin oluşumunun bir temel ve dayanağı ise e, doğada bilgiyi oluşturan benim doğaya yüklediğim sebep dışında bir şey yok. Çünkü ben bir şey görüyorum bir onu görüyorum. Niçin sorarsam yani iki şeyi sorabiliyorum araştırabildiğim iki şey var. Niçin ve nasıl? Niçin? Doğanın kendisinde olan bir şey değil. Benim yüklediğim bir şey. Yani arıman için hareket etti. Tadısı kocasını çağırdığı için. Kontağa çevirdiği için. Yerçekim olduğu için. Şimdi ben so benim sorabildiğim yani bilgi olarak ortaya koyabildiğim için sorusuna bağlıysa hep bana bağlı şeyler soruyorum. Yani doğanın kendisine var olan bir şey değil. Hep benim doğaya yüklediğim bir şey olarak soruyorum nasıl sorarsam, nasılın mesnel karşılığı matematik formal bir dili oluyor. Nasıl işler dediğiniz zaman nasıl çalışır dediğiniz zaman araba nasıl çalışır dediğiniz zaman orada matematik formüllerini, kimya formüllerini kullanmanız lazım. Taş nasıl düşer dediğiniz zaman geometriyi kullanmanız lazım. Dolayısıyla doğada bilgiye dönüştürebilme kalıpları niçin ve nasıl ise eğer Bunlar da benim oluşturabildiğim kalıplar. Benim doğaya anlamak için yüklediğim kalıplar. Benim dilimin kalıpları. Dolayısıyla enformasyondan bilgiye dönüş dönerken şunu sonuç olarak söyleyebiliriz. Diliniz bizim e, bilgi üretme, enformasyonu bilgi olarak sunma aracı. Bunun dışında enformasyonlar ne derseniz fazla bir şey bilmiyorum. Beni e, Sabırla dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum süremi de hemen hemen bitirmiş oluyorum. Evet. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplandırmaya çalışayım. Kimse kalmadı. kalmadı. <gülüyor> arkadaşlar. Onlar tamam. da paylısı oldular. Bizim Türkçe'de kullandığımız İngilizce, seninle ne kadar düşünürsem de bulamadım Belki yoktur. Belki ben için. Neden sorusunu, nasıl sorusu hapsamında değerlendiriyoruz? Yani kaos, format kaos, Neden nedir? diye sorusunu mesela araba örneğinde kontağı çevirdiği için de nedeni orada niçin? Yani nedenli? Çünkü teleolojik şey, amaçsal bir e, cevap olmayacaktır. Hangi nedenle? Buna ne neden olur? İlla amaçsal, eleksal bir cevap olması... İşte nedenin ya niçine bağlı ya nasılla bağlı bir şeyi var. Her ikisi içinde paylaşılabilecek evet, bir şeydir. Evet, evet. Ama yani neden neden yaptın? Yani bu da ya niçini soruyorsunuzdur? Veyahut da nasıl yaptığını soruyorsunuz yani neden yaptın gibi bir sorunun niçin ve nasıl dışında verebileceği bir karşılık yok. Var Bence yok. Yani neden yaptın? Bu benim de mesela, mesela bir şey oldu. Onun, onun olmasının öncesinde okuluşları hazırlayanlar ne? Yani? Neden oldu ya bu oldu? Bir de bu oldu ama da bunun olmasındaki amaç neydi? Yani sonraki ee, ulaşılacak hedef bu oldu. Yani bir öncesi bir sonrası gibi. Biri neden biri niçin? İşte Sanki niçini, bir Evet. Şey. Niçini bir geçmişe yönelik bir de geleceğe yönelik olarak evet. düşünebiliriz ama sonuçta yani neden oldu dediğiniz zaman burada ya niçin bu böyle oldu? Sorusu yeter Niçin? Yani çünkü neden oldu? Cevabı çünkü. Bak çünkü ee, işte böyle olmasının şu sebebi vardır. Yani bir araç bir telos koyuyoruz. Ha nasıl oldu? O da yani geldi, kapıyı açtı. Ondan sonra içeri girdi ve heyecandan e, düştü, bayıldı. Şimdi bu niçin bayıldı? Çok heyecanlanmıştı. Şöyle şekilde de söyleyebiliriz belki. Yani nedensellik ilkesi gereği zaten eğer böyle bir mekanizma varsa, nedenselliğin içerildiği bir mekanizma varsa A, B'ye yol açtı, B, C'ye yol ulaştıysa ve B'ye neden mi için sorusu, Aslında A'da zaten C içeriliyor, nedensellik ilkesi gereği. A'dan çıkacak tek şey B, B'den çıkacak tek şey C. Yani Fiziklerinde bunu bıraktığında bu noktada, bu koşullarda düşer. Ökütülü bir şey olamaz. Yani nedensellik ilkesi içereyince bu bunu yapacak ve nereye gideceği her şey belli. Daha ben bırakmadan önce bırakacaksam, bırakmadan önce ne olacağı tamamen en sonu, olacak en son şey en başında içeriliyor zaten. Dolayısıyla neden ve niçini ileriye ve geleceğe doğru, geriye doğru ayırmak neden kavramın yüzünden olmaz muhtemelen. Çünkü neden tamamını kapsayan bir şey. Yani öyle yani, yani şey e, farklılaştırmak e, Çünkü ikisini ayrı ayrı bir yer verirseniz. bazı sorularda mesela insan... E, Nedir sorusu yani what kelimesinin karşını insan nedir? Niçin vardı? Nasıl vardı? Dışında bir şey söyleyemezsiniz. Metaforik olay söyleye, söyleyebilirsiniz. İnsan e, neyim ne ben işte siyahlar arasında parlayan bir kırmızı renktir derseniz bu metaforik bir şey olur. Ama bunun size e, açıklayıcı bir şey yok. Evet. Yani o tabii çok örtük yani. Klasik anlamda nasılın bir cevabı yok ama nasıla doğru gitmesi gereken bir yönü var. Hocam diyorum ki bir materyal, elimizdeki bir şeyin hangi materyalden yapıldığını sorduğumuz zaman sanki e, nasılın da ötesinde ne için ve da ötesinde bir açıklama çıkıyormuş gibi görünüyor ama. bu yani, işte evlilik bir soru yani birinci gruba giriyor. Evet yani, yani, yani teorik bir soru. Yine de yine de ama yine de e, neyli soruların niçin ve nasıl dışında da e, bir kapsamı olabileceği şey. Yani ne yapıyorsun? Ne? Yani ne soruyorsun hemen P and teorik olarak iki tarafta evet. da Elnaz evet. Hoca yani ikisini evet. ayırdım bildiğin. Evet ama eee e, siz o zaman sadece teorik bakımdan mı niçin yani nasıl? yani iki tür sorumuz var. Bir tanesi empirik evet, olan, hı. diğeri teorik olan. Evet. Yani bir soru e, zarfı, e, iki geldi birden kullanılabilir. Örneğin evet. ne sorusu? Yani o zaman e, şu çıkarım sizin son söylediklerimizden? Neyin teorik kullanımlarında yalnızca yani, niçin ve nasıllardır bu ikisi? Evet. De yani hı -hı. tüm evet, kullanımlarını evet. tüketip tüm evet. Peki. Evet. yani bu, bu neyi sağlayacak? yani yani neyi sağlayacak? İşte baştan şu soruyorlar. Yani biz ne sorabiliriz? Ne öğrenmek isteyebiliriz? Neyi sorgulayabiliriz? Bu iki grup dışında buradaki soru edatları dışında bir şeyle sorgulama yapamıyor muyuz? Şey yani belki yani aklıma şunları getiriyor tabii sizin söylediğiniz yani tane temel modern görüş var biliyorsunuz. Bir tanesi bağlam ilkesi, yani sözcüklerin tek başına anlamı olmadığı, bu sözcüklerin ancak içinde bulundukları önermeler var, evet, evet. önermeler içerisinde anlamının belirginleştiğini yönelik. Dolayısıyla yani tek başına duran ney'nin, tek başına olduğu zaman bize söylediği bir şey yok. Ama ben onu, bu bağlam ilkesiyle birlikte düşündüğümde onu pragmatik olarak yani bir amacı yönelik öylesine kullanırım ki e, sizin söylediğiniz evet, o. Alın. Ben buradaki cevabım şu: e, Biz biraz evvel dedim gibi e, bilgiyi önermelerle koyuyoruz. Evet. Yani bağlam önermelere bağlı olarak gerçekleşiyor. Fakat evet. benim bu anlatmak değil, anlatmaya çalıştığım görüşte e, önceliği olan sorular. Yani şöyle söyleyeyim: Hiçbir önerme yoktur ki. ...bir soru ile eşleşmemiş olsun. Şimdi şöyle diyemezsiniz, benim... ...cevabım var, soruyu önce soruyorum diyemezsiniz. Yani burada hangisi önce derseniz... ...önermelerin mevcut sorulara bağlı olarak... ...oluşturulduğunu söylememiz lazım. Eğer siz bana bir önerme söyleyebilirseniz... ...ve bunun karşılığında bir soru soramıyorsanız... ...o zaman bir önerme vardır. Önermenin var, vermiş olduğumuz bilgi vardır. Dolayısıyla bu bilgi e, sorudan bağımsız olarak kurulmuştur. Halbuki ben diyorum ki hayır. Sorular öncelikli olarak vardır. Ve dildeki e, önermeleri biz bu sorulara göre biçimde. Dolayısıyla buradaki bağlam sorunu e, dışarıda kalmış oluyor. Yani pek paradoksal e, önermelerde soru belirleyemediği durumdan kendi yani, Örnek ver. Nasıl paradoksan olduğu gibi. Yani hmm. e, sorunun belirgin karşılığı yok. Her iki karşılıkta doğru değil. Hayır yani. ama niçin bu var? E, e, niçin var? E, sorduğumuz zaman... İşte yani şimdi bir paradoksan bahsettik. Niçin var? Yani bütün günler yalancıdır. Hmm. Bu bir önerme. Değil mi? Bütün günler yalancıdır. Hmm. Şimdi e, dilin kendine has kurallarından... E, bir cümleden bir cümleye geçebiliriz yani mantıksal şırınga bir cümleye geçebiliriz ama işaret ettiği olgu e, kesinlikle teorikse nasıl bilin için teorik değilse empirikse e, bu üç şeyle karşılanabilir. Yani niçin paradoks var sorusunun yani niçin gidip de paradoksu var var sorusuna indirgeyebiliriz öyle mi? Niçin var veya nasıl var? Bu bağlamda ortaya çıkabilecek evet. Evet. Yani biz Gretti paradoksunu nedir diye sorabiliriz. Gretti paradoksu nedir? Niçin vardır? Nasıl vardır? Onun için de bir Gretti paradoksu ile bir şey söyleyemezsiniz. Yani şöyle sorarız: Kendi kendini tıraş etmeyenleri Berber tıraş ederse, berberi kim tıraş eder diye sorduğumuz zaman, o evet. yani işte bu bir soru. Bu soruyu yani niçin ve nasılın dışında ortaya çıkabilecek bir soru. Yani her önermenin niçin ve nasıl sorulduğu. ...sonucunun ortaya çıkabileceğini söyleyecekse... Burayı tekrar eder mi? Çok hızlı... Söyleyeyim. ...kendi kendine tıraş edemeyenleri... ...berber tıraş ederse... ...berberi kim tıraş eder? Şimdi ben bunun şey yapayım mı? E, yani Balı tıkçıların... De... ...belki yabancı olan arkadaşlar vardır... ...onları, Onları da dahil edelim... ...berber de kendi tıraş edemeyenleri... ...şeyden... E, antik çağdan beri bilinen bir soru... ...bir sorun var ben bulurdum... ...Girit'te de Hidem'in desteği birisi... Diyor ki, bütün giritliler yalancıdır. Şimdi bu giritli kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Eğer doğru söylüyorsa bütün giritliler yalancıdır lafı doğru olması lazım. Yani yalan söylüyor. Eğer yalan söylüyorsa bütün giritliler yalancıdır lafı yalan olması lazım. O zaman doğru söylüyor. Bu uzun yıllar mantıkçıların dikkatini çekmiş ama çözememişler. Yani Rasıl buna e, Frege yani yeni çağ mantıkçısı dikkat çekiyor ve sonra hızla çözümlüyle beraber farklı paradokslar da keşfedilmiş. Bunlardan gene en bilinenlerden bir tanesi e, bir kasaba düşünün oradaki berberler kendi aralarında anlaşsınlar ve şöyle bir ilke kabul etsinler. Bu berberler, bu kasabadaki yaşayan berberlerin özelliği kendi kendini tıraş edememek olsun. Böyle bir özellik kendilerine tanımlamak istiyorlar. Şimdi bu durumda o kasaba değişen bir berber kendi kendine tıraş edebilir mi demez mi? Edebilir derseniz e, ilke gereği etmemesi lazım. Etmiyorsa e, tıraş edemeyenleri tıraş etmek özelliği dolayısıyla tıraş etmesi lazım. Şimdi ne olacak? Tıraş edebilecek mi? mi? Daha basit bir şey söyleyeyim. Yani buradaki mantığı anlatmak için ben size desem ki e, Evinizdeki kitapların hepsini içeren bir kitap kataloğu yapabilirsiniz. Yapamazsınız. Yani o zaman kural gelmiş. Evet. Yani 100 tane kitabınız varsa 101. kitap o 100 tane kitabı ifade eden katalog olacak. Ama kütüphanenize bulduğunuz 101. kitap olduğuna göre 102. bir kitaba katalog kitabı ihtiyacınız olacak. 102. kitabı yaptığınız zaman 103. bir katalog ihtiyacınız olacak. Şimdi bu da bir üst katalog kendisine yazamayız kitap olarak görmediğini varsa yazıyorum varsa Ama, varsayı ama varsayı. şimdi kural kütüphanedeki kitapların hepsini ihtiva eden bir kitap yapmak. Yani katalogda bir kitap gibi düşünüyoruz kendisini kendi içine yazarsak problem çıkmaz. Ama bir şeyin üstüne oluyor işte. Yani buradaki sorun da o. Yani gerekli, yalancı olduğunu kendisi üzerine yani katalog Onu anladım da bu örneği yazıyor. Meta değil. Meta üstü Şimdi. Şimdi buradaki e, soruyu yani bu paradoks nedir diye sorabilirim. Yani, yani sizin orası... bağlam içerisinde ele alırsak evet. bu soruyu. Yani tüm işte e, ben önermeleri sorularla önceleyebilirim. Evet soru soruşundan sonra geliyor önerme diye düşünürsek burada ortaya çıkan paradoksu bir soru ilişkilendirecekse o hangi soru i̇şte diye. Var. İşte paradoks nedir? Veya yani hiç var? Çünkü şimdi bunu söylediğimiz an bütün gizletler yalancıdır. O halde bu adam yalan mı söylüyor Dediğiniz an değil mi? Ee, böyle bir sorunuz var. Yani e, şimdi e, ne bileyim ben belirli bir düşünce düzeyi veya bilgi düzeyi veya zihinsel yeteneği olmayan bir insana bunu soru olarak anlatamazsınız. Evet, bu durumda bir soru olmalı ki buna eşlik eden bunun bir sorun olduğu kavranabilsin. Yani bir soru mutlaka belirlen bilgiye eşlik etmesi lazım. Yani bu da bir paradokstur. Paradoks mudur? Bilit örneğinde bu örneğin tam olarak paradoks olması için yani bana öyle geliyor yani yalancı kelimesinin yeterli kalmıyor. Yani şey dememiz gerekiyor. Çünkü yalancı dediğimizde bir kavram var ve bu hani o insanın her daim yalan söylediği da anlamına gelmiyor. Bazen yalan söylediği falan. Yok. Hepseniz so her zaman söylediğini düşünelim. Yani hani o şeyi bu da evet, yan şeyin... Burada diğer şeyin takılma. olarak e, değiştirdik efendim sanki. Yani, he, e, bütün bilitler her zaman yalan söyler. Niye? Tabii ki o o o kadar şey değil yani önemli olan burada dile ait bir paradoksun olması yani şimdi ben e, bir kere öyle oldu çocuklar her zaman çocuktur dediğinde tabii ki çocuk büyüyecek yani çocuk her zaman çocuktur lafı doğru bir kelime e, yani ama çocuk hiçbir zaman büyümeyeceğini hiç söylemiyor yani o kendiliğinden ortada olan bir şey. O bakan orada da bütün gülükler yalancıdır dediğimiz zaman teorik olarak belli bir zaman aralığı içerisinde yalan söyle değildir. De. Yani hep yalan söyleyince bakıyor. Yani orada önemli olan o şey değil. Ben de bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi bu soruları biz genelde önemlilere göre ya da önemliler sorulardan sonra ortaya çıkar. Işte... Yani bir sorumuz varsa ona uygun önemli olabilir. olması lazım. Evet. Yani, um Örneğin, şimdi Wittgenstein Traklatus'unda şöyle bir örnek var. Bu tam sizin söylediğinize uygun. Ee, işte bana dün mail atacaktın ama atmadın. İşte unuttum, yani mail atmayı unuttum. Nasıl unutuyorsun sorusu sorulmaz burada. Çünkü bir nasıl unuttum, unutma zaten bir, genç, bir olguya karşılık kendiliğinden için nasıl sorusu sorulmaz. Ama işte Plato's Food şundan söz ediyor, bu bence çok önemli. Günlük, şey günlük, dile günlük kullanımında biz önermeler düzeyinde konuşmayız çoğu zaman. Mesela bir usta çırağına tahta ver. O e, onu önerme şeklinde anlar. Yani tahtayı ver şeklinde anlar. Mesela ne tahta ya da hangi tahta, e, niçin tahta diye bir soru sormaz. Böyle, böyle bir görevi var. Evet. Sonuç? Yani sonuç e, işte bu hep önermeler ve sorular siz dediniz. İşte her önermenin bir soru karşılığı olmalı dediniz. Ben de olmadı noktalarında. Ha burada önerme yok ki. İşte bir gençten şu ön varsayım da tamam. yola çıkıyor. Aslında ben ön demek günü... istemedim. Ama yani tahta evet. dediğiniz zaman tahtaya ilişkin bir önerme yok ki. İşte bu içerildiğini söylüyor. İşte Tahtayı ver önermesinin tamam. içerildiğini söylüyor. Ama bu bir mi Tamam, o bir önerme. şimdi tabi o da bir önerme değil ama emir yok yani doğruluk diye taşıyabilir olması lazım yani şöyle diyelim bir bilgi veriyorsa eğer yani ortada önermeyle dile getirilen bir bilgi varsa yani bir dilek veya bir bilgi varsa o bilginin karşılığı bir soru var ve o sorularda ya teorik ya gözlemsel teorikse iki tane biçimle nasıl yani bir bilgi dile getirilmiş ise o bilgi soruya karşılık olacak şekilde dile getiriliyor. Ha hepsi dile hepsi önermemidir bilgimidir. O tartışma ayrı bir şey ama bir bilgi varsa o bilgi soruya karşılık. O soruda nasıl ve için soruyoruz? biraz hocam ben benim de aklıma başka bir şey geldi şimdi ilişkilen bir iftiyenin kolay teorik yine de sorduğumuzda yani mesela üzerinde nedir? Bunu ne nasıl da açıklayabiliriz yani üzerinde nasıl üzerinde, üzerinde olmak nedir? Ha hani niçin üzerinde? Ama üzerindelik <gülüyor> ilişkisini üzerindelik ne demek? Ne anlama gelir? Evet yani orada i̇şte bu ne, ne anlama geliri de ya içine bağlamak, ya nasılla bağlamak. Ama ne anlama geliri daha ziyade... İşte mesela üzerinde olmanın nasıl olduğunu mu? nasıl anlatacağız burada? Şimdi orada olgu olarak düşünme. Yani bir, evet yani bir şeyin... Yani şimdi üzerinde olmaktan ne kastettiğini sorabilirsin. Üzerinde olmanın ne demek olduğunu sorabilirsin. Mesela ne demek olduğunu sorsak, bunun i̇şte niçiniyle cevap verilmez? Nasıl, bilemez. nasıl veya niye üzerinde yani üzerinde olmak dediğin zaman Şöyle... Çünkü bir şey değil. Bu bir ilişki sadece. Yok yok şimdi üzerindedir çünkü o estetik bir amaçla konmuştur. Yani değil mi? Orada üzerinde kavramı bir, bir şey şeyin, Bir şeyin üzerinde olmasından ziyade üzerindelik, kendinde aldı Yani ilişkiyi tek başına al. Buna nedir sorusunu sorduğumda ilişkinin bir Ama o varlığı o... olmadığı için onun ne tedos olabilir ne de bir şey olabilir. Ama şimdi benim e, yapmaya çalıştığım açıklamalara dışında bir şey söylüyorsun. Yani olabilir. Yani sen üzerinde olmanın anlamı nedir diye soruyorsun. Hıh. Yani anladım, musun? anladım. Sizin evet. söz ettiğiniz evet. Ha şöyle üzerinde olmanın anlamını niçin sorarım dersen o başka bir şey. Ama üzerinde olmanın anlamı nedir diye sorarsan o dilsel bir soru. Ha Bunu nasıl açıklıyorum dersen gramatik olarak açıklıyorum. Yani. Kalem nedir? Şimdi aynı şeyi kalem nedir diye sor. Onun nasılıyla, kalem nedir nasılıyla yazılan yazma değeriyle evet. yine. Yani kalem nedir diye daha basit Kalem nedir diye sorarsan kalem nedir sorusunu niçin var ve nasıl var dışında bir şekilde açıklayamazsın. Evet. Yani sanırım bu ilçimde nasıl sorularını önermelerle işte kullanırken, önermeler oluşturan kavramların da aslında belirlenmiş olması gerekiyor. Yani örneğin Tanrı dünyayı yarattı. Bu bir önerme. Ama işte hepsi telos'a göre. Yani bu benim şeyime göre, yani açıklama kalınma göre, her kelime içinde bir telos barındırıyor. Çünkü her kelimenin anlamı taşıyabilmesi için bir ise süreci içinde olması lazım. Yani kısaca söylemek gerekirse, buyur, buyur bak. Bir şey lazım. Bir şey e, önermelerde söz ne fazla olabilirse ya da düzenli biraz fazla aynı şekilde mi ele almak lazım? Şimdi e, önermeler mantık açısından bu e, bağlamda basit önermeler ve karmaşık önermelerde iki ayar veriyoruz. Bir de basit ve bileşik önermelerde iki ayar veriyoruz. Basit önerme bir özde ve bir yüklemden meydana gelir. Hı hı. Bileşik önermeler birden fazla özde ve birden fazla yüklem olabilir. O zaman hani işin içine karşılaştığına falan gibi şeyler de geliyor olacak. Sorularımız ne biliyor musunuz? Şimdi bir de e, e, bunlar birli önermeler. Yani e, kalem beyazdır gibi tek yüklemden hı hı. Ama bazı önermeler var ki, mesela kalem beyazdır ve masanın üzerindedir dediğimde kalem beyazdır ve kalem masanın üzerindedir diye bölebiliyorum. Ama bağlantılı bir önermeler var. Kalem masanın üzerindedir dediğimde kalem beyazdır gibi bir önerme değil. Bakın kalem beyaz, iki tane terim var. Kalem masanın üzerinde dediğiniz zaman kalem masa üzerinde var. Bunu artık kalemdir, masadır, üzerindedir diye bölemiyoruz. Bunlar bağıntı bildirenler, yani yüklem ikili yüklem. Üçlü de olabilir. Yani mesela tabak e, bardakla e, simitin arasındadır derseniz üçlü olur. Dörtlü yapabilirsiniz beşli yapabilirsiniz. Bu bağıntı bildiren de özellikleri farklı. Basit önermeler yani özne ve yüklemden meydana gelen önermeler dörde ayırabiliyorsunuz bunu. Tikel, tümer, olumlu, olumsuz. Yani e, dört özellik taşıyor ama bağıntı bildirenlerin özellikleri biraz daha değişik. Yani nasıl bir değişiklik var? A, B'den büyüktür, B, C'den büyüktür, A, C'den büyüktür diyor biliyorsunuz. Böyle bir geçişlilik var. Ama A, B'yi seviyor, B, C'yi seviyor dedikten sonra A, C'yi seviyor diyemiyorsunuz. Burada geçişsizlik var. Şimdi bunlar da bu üslümlerin özeline göre e, sınıflandırılıyor. Şimdi burada şunu sorabilirsiniz yani benim nedir, niçin böyledir, nasıl böyledir? Yani nasıl büyüktür diye sorabilirsiniz. Yani eğer bunu bitirmek istiyorsanız yani Evet. Yani şimdi bir bilgi varsa o bilgi mutlaka niçin ya da yönelik bir bilgi. Onun dışında bir bilgiye sahip ha nasıl e, yani what kelimesinin karşılığı olabilir ama o da e, diğer yer niçinle ya nasılla ya da hepsi beraber cevaplar Yani kalem nedir? Mesela kalem, edebiyat açısından bir şeydir, bilmem. E, e, fabrikatör açısından bir şeydir, öğrenci açısından bir şeydir, bilmem bir şeydir, bir şeydir. Ama bunları hep nasıl ve niçin ile ilişkilendirerek bu nedir sorusunu ele almak zorunda Yani nedir sorusunun kendine özgü bir yöntemi yok. Nedir ama diğerini geleni zaman açıklayabiliyorsunuz. Yani böylece ne bilgi niçin ve nasıl soruları ile oluşuyor. <gülüyor> Eğer özetimde söylemek gerekirse ne sorusuna cevap ararken niçin ve nasıl soruları aracılığıyla informasyondan bilgiye geçiyor. Dedim yani yayınımız nasıl bu, bunun e, donanı, şeyi, e, yazılımı orada olan bir şeyse yayınımızda yazılım niçin ve nasıl üzerine kurmuş bir yazılım. Bizim bizim bilgi oluşturmamız hep niçin ve nasıl sorularına cevap verecek şekilde oluşuyor. Bunun da mantıktaki formu ise imputation. Mantık da o yüzden var zaten. Yani O yüzden biz mantığı matematiği temellendirmede kullanıyoruz bence. Yani oraya geri götürülebilir bilgiliyorlar.